Burçefem'in sevgili dinleyicileri Bilindiği gibi Osmanlı padişahlarının en büyüklerinden en kahramanlarından biri de Yavuz Sultan Selim'dir. Bazı resimlerde efendim tasvirlerde bu büyük hükümdarın e, küpeli olduğunu kulaklarında küpe bulunduğunu görüyoruz. Bana da zaman zaman soruyorlar hocam bu küpe gerçek midir değil midir? Doğrusunu söylemek Gerekirse bu konuda kesin bir şey yok. Sadece rivayetler var. Mesela bir söylentiye göre o devillerde küpe takmak bir kölelik işareti, kölelik alameti olduğu için Yavuz Sultan Selim'de ben Hazreti Peygamberin kölesiyim, bu davanın kölesiyim, bu milletin kölesiyim manasında efendim, küpe takarmış. Tabi bu zayıf bir rivayet. Bir başka husus ise, bu küpelerin Yavuz Sultan Selim'e ait olmadığı, bu resmin Şah İsmail'e ait olduğu söyleniyor. Tabi bunlar dediğim gibi rivayetten ibaret. İşte bu küpeli resimlerini gören bazı kimseler, bu hükümdarın, Bilhassa gençliğinde süslü giyinmeye düşkün olduğunu söylüyorlar ki bunun hiç aslı asları yoktur bilakis Yavuz Sultan Selim son derece sade giyinmeyi seven efendim böyle gösterişten uzak yaşamayı prensip edinen bir hükümdardır. Evet giydiği elbiseler şüphesiz mevki icabı kıymetli kumaşlar ve küklerden ibaret olmuştur iş başındayken. Lakin bunların yapılış ve renklerinde göze batacak özel bir e, itinada yoktur. Esasen tam manasıyla erkek karakterli, mert karakterli, mertliğe ve sadeliğe bağlı olan bu hükümdarın, bu padişahın nazarında, Efendim işte bir erkeğin lüzumundan fazla, gereğinden fazla süslü giyinmesi kadınca bir harekettir. Süslenmek, şatafatlı, gösterişli ve fazla düzenli giyinmek kadınların hakkı ve ihtiyacıdır. Yani Yavuz'a göre bu böyledir. Erkeğin bu yolda hareket etmesi yalnız kadınların hakkına karşı bir saldırı olarak manalandırılmaz. Onun hakkında kötü hükümler verilmesini de gerektirir. Efendim o devrin tabii inancı olan bu düşünce özellikle Yavuz için büyük bir önem taşıyordur. Sevgili dinleyiciler, padişahın süslenmek, alımlı giyinmek hakkındaki bu görüşüne karşılık, efendim oğlu genç şehzade Süleyman ise biraz da yaşının gereği tabi, ...böyle işte süslü, şatafatlı giyinmeye, gösterişli elbiler, elbiseler giyinmeye son derece düşkündü tabii ki şehzadeliğinde yani bir nevi çocukluğunda. Şehzade kıyafetine özel bir e, önem veriyor, efendim bu konuda titiz davranıyor. E, bundan başka elbisesinde inciler, elmaslar, parmaklarında ağır kıymetli böyle mücevher taşları taşıyordu. Padişah oğlunun bu halinden tabii ki hoşlanmıyor. Yani Yavuz Kanuni'nin bu şatafatlı giyiminden, kuşamından, süslü püslü elbiseler iktisa etmesinden hoşlanmıyor. Hatta endişe ile karşılıyordu bu durumu. Evelin bir gün genç şehzade bir mesele için babası tarafından çağrılmıştı. Tabii saygıyla, hürmetle huzuruna girdi. Yavuz Oğlu ile önemli bir konu üzerinde konuşacaktı. Fakat onu her zamanki gibi yine ipekler, mücevherler içinde görünce artık dayanamadı, yarı şaka, yarı ciddi. Maşallah Süleyman maşallah sen o kadar süslenmişsin ki, o kadar süslü püslü elbiseler giymişsin ki, efendim işte bir kadın olan annene giyecek bir şey bırakmamışsın demiş. Efendim işte geleceğin Kanuni Sultan Süleyman'ı, karaların ve denizlerin hakimi büyük hükümdarı, babasının yani Yavuz'un bu sözünden son derece tabii utanıyor kendisine. Pek tesir eden bu hatırlatmadan sonra şehzade iken de hükümdar olduktan sonra da bir daha bu çeşit öyle süslü püslü gösterişli giyinmiyoruz. Yavuz ile oğlu Kanuni arasında kim Kuşamla alakalı böyle bir menkıberin olduğunu biliyoruz. Dursun Gürlek tarih müsahabeleri Burçetem'de devam ediyor. Evet efendim, şimdi biraz da eski hükümdarların adalet meselesinde ne kadar titiz davrandıklarını, adalete ne derece önem verdiklerini canlı bir tablo halinde gözler önüne sermek için bir iki cümle söyleyelim. Efendim, çeşitli üstün karakterleri birçok alanda yetiştirdiği sayısız kahramanları ile Türk tarihi muhakkak ki dünya milletleri tarihi arasında efendim diğer milletlerin tarihi arasında son derece zengindir. Yani bunu herkes söylüyor. Batılı, doğulu yazarlar, müsteşrikler, ilim adamları, seyyahlar, Türk milletinin tarihinin ne derece zengin, engin ve rengin olduğunu itiraf ediyorlar. Zaman ve mekan içinde bu kadar eline boyuna yayılmış, bu kadar uzun, uzun yaşamış, efendim her ülkede devletler kurmuş, kurduğu devletlerden herhangi biri tabii ömrünü tamamlarken yerine daha daha genç, daha canlı, bir yenisini çıkarmış olan bu büyük milletin alabildiğine engin hayatında sayılmakla tükenmeyecek kadar tipik olaylar ve şahsiyetler, menkıbeler, göz alıcı tablolar vardır. Bunları zaten tarih kitaplarından okuyoruz, kulaktan kulağa duyuyoruz. Tabi bu arada... Şu noktaya da işaret etmeliyiz ki pek çok devlet kurmuş, pek çok hükümdar ve devlet adamı yetiştirmiş olan bu milletin şahsiyetleri büyük bir çoğunlukla üstün kişiler olmuşlardır. Evet. Üstün hizmetler görmek için üstün şahsiyetler lazımdır. Bu milletin yetiştirdiği devlet adamlarının büyük bir bölümü hakikaten üstün insanlardır. Efendim işte bu üstün, değerli, kıymetli şahsiyetlerden önemli devlet adamlarından biri de meşhur Gazneli Mahmud idi. Mahmud-u Gaznevi diye bilinen bu hükümdar hakikaten tarihimizin gözde şahsiyetlerindendir. Sevgili dinleyiciler ömrünün hemen dörtte üçünü seferlerde, savaşlarda, sınır boylarında, harp ve darp içinde geçiren Gazneli Mahmud, gariptir ki gerçekte tam bir barış ve sanat adamıdır. Şark edebiyatı ve güzel sanatları, en büyük koruyucusunu onun şahsında bulmuştur. Evet, evet, Gazneli Mahmud, doğuda tarihin, edebiyatın, kültürün adeta görüllü bir muhafızıydı. İlim adamları ve şairler onun etrafında bir nevi pervane oluyorlardı. Efendim, bu büyük Türk hükümdarının yaptıkları adalet konusundaki hassasiyeti, şark kaynaklarında geniş bir yer tutuyor. Bunlar o kadar çoktur ki, hatta İçlerinden bazıları efsanevi ve romantik bir kılığa bile Gazneli Mahmud'un adaletine dair çok ilgi çekici menkıbeler, anekdotlar nakledilir. Onlar tabi saymakla bitmez. Mesela biri de şöyledir. Efendim işte bir gün huzuruna Müslüman olmayan uyruğundan biri geliyor ve ağlayarak Sultan'ın, İsim vermeyeceğim fakat çok nüfuzlu bir kimse efendim evime ve namusuma saldırdı. Beni de kapı dışarı kovdu. Halen de evimdedir. Adaletinizle sığınıyorum diye dert yanar. Hükümdar yani Gazneli Mahmud şikayetçiye beklemesini ve akşama bu işi halledeceğini söyler. 1001 heyecanla akşamı ve geceyi bekledikten sonra birkaç adamı ile birlikte adamcağızın evine gider. Tabi her taraf böyle zifiri karanlık halindedir. Yanındakilerin ışık, yapma, ışık yakma isteklerini ısrarla geri çevirir, reddeder. Hızla yatak odasına girer ve kılıcını kovduğu zavallının yerinde yatan zorbanın üstüne şöyle bir sallar. Sonra adamlarına hemen ışık yakmalarını emreder. Yatakta kanlar içindeki adamı görünce birden gözleri sevinç yaşlarıyla dolar. Oh ya Rabbi sana şükürler olsun, sana hamdü sena olsun. Şikayetçinin ifadesinden bu zalimin, kendi öz oğlum olmasından çok korkmuş, onu görünce elim bu işe varmaz diye, efendim babalık şefkatim galeyağına gelir de, adaleti gerçekleştirmem diye, efendim ışık yaktırmamıştım. Tekrar tekrar hamdolsun ki, bu işi yapan oğlum değilmiş diyerek, geniş bir nefes alır. Evet, işte adalete, bu kadar riayet eden bir hükümdarın böyle hassas bir davranışı. Evet büyük adamların bazen menfi demeyelim de böyle bir takım hatalı yönleri de oluyor. Şimdiki anekdotta da ondan biraz böyle bahsetmek istiyoruz. Efendim Sokollu Mehmet Paşa'nın Büyük faziletlerine karşılık kin ve kıskançlık gibi tarafları da maalesef vardı. Herhangi bir kumandan ya da vezirin süratle parlayıp kendini tanıtmasından ve efendim böyle kısa zamanda büyük şöhret kazanmasından adeta ürker, bunun bir gün kendisine rakip olmasından da doğrusunu söylemek gerekirse çekinirdi. Bu yüzden bazı devlet adamlarını devamlı olarak göz altında tutar, fırsat düşürürse onları ortadan kaldırmaya da çalışırdı. Onun bu çeşitten sevmediği adamlardan biri de sevgili dinleyiciler, Budin valisi Arslan Paşa'ydı. Bu Arslan Paşa ismi gibi arslan bir paşaydı. Arslan Paşa gerçekten değerli bir kumandan ve devlet adamı idi az önce de ifade ettiğim gibi. Ömrünü böyle serhatlerde geçirmiş, gazalar, savaşlar yapmış, efendim böyle kahramanlıklar göstermiş bir kimseydi. Padişah da bu değerli bir tabii ki çok seviyordu. Kanuni Sultan Süleyman'ın hem gazi hem şehid olmaya gittiği son seferinden biriydi. Yani daha doğrusu son seferindeydi. Aslan Paşa. Padişahının yola çıkacağını öğrenince hazırlık akınlarına başlıyor. Bu arada ortada bir çıban gibi duran Palota kalesini de muhasara ediyor. O kaleyi dursun düşman diğer taraftan harekete geçiyor ve Tata çevresinde bazı küçük zaferler kazanıyor. Olay önemli değildi. Efendim savaşın gidişi üzerinde öyle belli başlı hiçbir sonucu olamazdı lakin Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa bunu fırsat bildi, bu olayları bahare ederek Arslan Paşa'yı idam etmeye karar verdi. Efendim ziget var önlerinde bulunan sadrazam kendisini çağırdığı zaman yakın arkadaşlar da Arslan Paşa'ya gitmemesini, vezirin niyetinin kötü olduğunu hatırlattılar. Fakat o emre itaatsizlik edemeyeceğini söyledi ve gitti. Sokollu kendisini çadırında bekliyordu huzuruna çıktı savaşın gidişine ve diğer işlere dair sadrazam uzun ve etraflı efendim ayrıntılı bilgi verdi sadrazam buyurun çadırınızda istirahat edin ve yeni emirleri bekleyin dedi arslan paşa çadırına çekildi. Fakat çok geçmeden cellatlar gelip kararı bildirdiler. Aslan Paşa hiç heyecan ve üzüntü belirtisi göstermedi, öyle mi evlatlar? diye sordu. Sonra namazını kılıp boynunu kemende uzatırken baş cellata, ustabaşı, sürat ve maharet lazım. Göreyim seni, parmağını kırtlağıma, kırtlağıma iyi bas. Bu kırklak öyle senin bildiğin kibar ve yumuşak kırklıklardan değildir dediği Ağlamadan, sızlanmadan, ürpermeden, mertçe, erkekçe, efendim, delikanlıca ölüme gitti. Evet, işte Sokollu Mehmet Paşa'nın bu kıymetli devlet adamının böyle menfi hareketlerinin, yanlış kararlarının olduğunu da biliyoruz. Ve bu yanlış kararlardan dolayı paşaların aralarındaki rekabetlerden naşi Osmanlı devletinde bir takım menti olayların meydana geldiğini, huzursuzlukların gün ışığına çıktığını biliyoruz. Öyleyse tarihimizi hatalarıyla, sevaplarıyla kabul etmeliyiz. Efendim, önemli devlet adamlarımızı da icraatlarındaki doğrulukla, yanlışlıkla birlikte mütalaa etmeliyiz diyorum efendim. Bir başka tarih müsahabesinde buluşmak üzere sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Hoşçakalınız efendim. Müzik